1786, numaralı konu, Ebu Ubeyde'nin ordusuna nasihatta bulunması, evet, Ebu Ubeyde bin el-Cerrah askerlerinin arasında dolaşarak şöyle diyordu, tertemiz elbiseler giyen nice kimseler vardır ki dinlerini kirletirler, kendilerini büyük gören nice insan vardır ki gerçekte çok çalışınız, geçmişte yaptığınız kötülükleri yaptığınız iyiliklerle temizlemeye çalışınız, herhangi biriniz işlediği, yerle gök arasında dolduracak kötülükten sonra bir hasene, iyilik işlerse bu iyilik bütün o kötülükleri silip süpürecektir.